Herhangi bir özel televizyon programında hadis programları yapılıyor, tartışma programları yapılıyor. Maalesef. Buraya, evet maalesef. ne yazık ki maalesef. Evet. Buraya geldiğimiz zaman normalde benim babam, amcam, dedem neyse kim olursa olsun, teyzem halam, normalde gayet salih saliha insanlarken buradaki bu tartışmalar onların kafalarını karıştırıyor. Soru işaretleri düşürüyor. Bu sefer tamam kaynaksız değil, kaynaklı gelse bile orada tartışılan meseleler o kadar ilmi, derinlik meseleler ki. Bu sefer diyor ki acaba? Bu programların ben faydalı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani meydanı boş bırakmamak lazım. Siz söylemiştiniz bunu. Kimseye mahal vermemek lazım, savunmak lazım ama bu tartışmaları ne kadar halk karşısında yapmak lazım? Bu konuda sizin düşüneceğiniz Vallahi ne? Valla çok orijinal bir şey dedin. Peki katkı yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Cem, televizyon, programları Peki, genelde, sana inşallah, evet. televizyon programları genelde bu tür tartışmaları zaten reyting için yapıyorlar. Evet. Yani genelde Hep öyle yapılıyor. Meşhur insanları çağırıyorlar. Bizim hocalarımız yani dinlediğimiz bazı kişiler de şunu söylüyor. Evet yani bu programlar gerçekten boş ama bunlara da cevap vermemiz gerekiyor. Hani Hocalar açısından evet iyi niyetle gidiyorlar. Ama televizyonların buradaki halkı düşündüğü falan yok. Direkt reyting yani. Hocam ben size şunu söyleyeyim. Biz sürekli dile getiriyoruz. Bizim halkımız çok samimi. Evet. Hakikaten dindarlığın elinden geldiği kadar yaşamaya çalışıyor. Ama bilgi düzey noktasında... Yani ilmihal bilgisine sahip olan insanlar. Şimdi biz bu televizyonlardaki bu tartışma programlarında özellikle de hadis merkezi olan tartışma programlarında hadise ele alıp bunları tartışma, o bunu dedi bu bunu dedi bunlar yaptığımız zaman ortaya çıkan sonuç nedir biliyor musun? Benim görebildiğim kadarıyla. Bir, bu programları seyreden insanlar da dini hassasiyet kayboluyor. Küpe oluşuyor hocam kafalarında. İnsanlar şunu söylüyor bu programları seyrettikten sonra yapsan da olur. Yapmasan da olur. O da öyle söylüyor. Çünkü Belki hocalar orada birbirlerini yemekle meşhur oldukları için, evet. yedikleri için. Oradan bunu seyreden insan buradan böyle bir ilmi hakikatte çıkmadığı için yapsan da olur, yapmasan da olur. Zaten hocalar kendi aralarında anlaşamamışlar diyor seyreden insanımız, vatandaşımız. Dolayısıyla dine karşı bir soğuma söz konusu ve buna sebep olan da maalesef bizim hocalarımız. Hocam bak bu birinci tehlike. İkinci tehlikede nedir diye soracak olursanız. Ben bu programları seyrederek dine, ibadete, kulluğa, Müslümanlığa yönelen bir tek Allah'ın kulunu ben bugüne kadar görmedim. Aziz seyirciler siz gördüyseniz lütfen bana yazın. Yani şunu, bu televizyonlarda işte hadis merkezi veya diğer merkezde tartışmalar seyrettiğinde benim Müslümanlığım arttı. Ben daha iyi bir kul oldum. Allah'a olan inancım, ihlasım arttı. Daha fazla ibadete yöneldim diyorsanız kendiniz için, veya çevrenizde böyle bir tek Allah'ın kulu gördüyseniz ben görmedim. Hani olay ki ben görmemiş olabilirim. Lütfen onun ismini bana yazın ben gidip onun elini elini öpeyim bari. Ama bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz şey şudur. Bu programları seyreden insanlarda kesinlikle bu bahsettiğim anlamda bir dini hassasiyet oluşmuyor. Tam tersi az önce ifade ettiğim gibi dinden soğuma durumları söz konusu oluyor. Peygamberimizin sünnet hocam itibarsızlaşıyor. Kesinlikle o da oluyor. Gençler üzerinde daha fazla etkisi oluyor Abdülbaki. Gençler şimdi bu programlar seyrettiği zaman zaten bizim ülkemizdeki genç kuşak özellikle de o batı kültürünün etkisiyle pek çok şeyde olduğu gibi bu noktada da zafiyetleri olan bir kuşakla karşı karşıyayız. Evet. Bunları seyrettiği zaman bir gençler siz Allah için bir Müslüman olarak söyleyin. Bir genç o programları seyrettiği zaman dini noktada bir hassasiyet bir şuur. Yani ben bu dine sahip çıkayım şeklinde bir Yok kanaat hocam. o gençliği oluşur mu hocam? Ya? Hocam, hocam ben hoca, akraba hoca kendileri anlaşamıyorlar ben niye bunlara itimad edeyim niye güveneyim deyip kişiler özelinde dine şey yapıyorlar. Karşı ben Olmaz, o ama biz neye hizmet etmiş, hizmet etmiş oluruz bu tartışma programlarına? Kime hizmet etmiş oluruz? İslam düşmanlarına yani daha çok onlara hizmet olmuş oluyor. Bir de oluyor. şu oluyor bak Safa şimdi bu programlar yapılıyor bu programlarda kesinlikle bir meseleyi sonuna kadar götürmek mümkün değil. Şimdi tartışma programı yapıyorlar ya. 7-8 kişi bir araya geldik. Çünkü ceden o oradan hocam, bir şey diyor O oradan bir şey diyor. Bu buradan bir şey diyor. Hocam bir de bir programda benim de başıma geldi. Programcı bana el altından işaret yapıyor. Hocam cevap ver. Böyle işaret ediyor. Maksadı ne? Karşıdakini seni kapıştırıp orada reytingini yükseltmek. Yani amaç o programda herkes için belki bunu söylememiz doğru olmayabilir ama amaç genellikle nedir? Rating çoğalsın. Vatandaşlar bizi seyretsin. Ama o arada ne oluyor? O dini konu arada Kurban ediliyor hocam. Çorba yapılıyor. Meze yapılıyor. Bu doğru bir şey mi ya? Değil hocam. Şunu biz bilmemiz lazım. 5-6 kişinin herkes kendi kanaatini ortaya koyar, öne çıkmaya çalışıyor. Bir de orada nefisler acayip insanı tetikliyor. Yani ben fazla konuşayım. Ben karşıdakini mat edeyim. insanlar beni sevsin. Beni takdir etsin. Cevap Buradan demesin. İmam Şafi'nin sözüne dönüyoruz. İmam Şafi'nin sözü burada geçerli değil. Sevgili seyirciler başımızın tacı olan o büyük imam Şafii Hazretleri'nin bir sözü var o kadar hoştur ki diyor ki ben bir hasmımla hasım derken yani farklı düşüncede olan insanla onunla ben müzakereye tartışmaya girdiğim zaman Allah'tan niyazım her zaman şu olmuştur Ya Rabbi hakikati velev ki hasmımın diliyle olsun ortaya çıkar hocam şu sözün güzelliğine bak ya Allah'ım hakikati velev ki hasmımın diliyle olsun ortaya çıkar yani ben diyelim ki sen farklı düşünüyorsun. Ben seninle müzakere münakaçaya, tartışmaya, münazaraya girdim. Hocam benim derdim kardeşim seni mat etmek değil, hakikat ortaya çıksın. Bu hakikate hakikat teslimiyettir çıksın. aslında Heh. hocam. Adamın derdi o büyük imamları beğenmeyenlere gelsin yine bu. O büyük imamın, imam Şafii'nin derdi burada Allah'ın dini. Evet. Allah'ın dini ya. Allah'ın dininin hakikati ortaya çıksınlar, insanlar hakikatin peşinden gitsinler. Peki bizim bu televizyon tartışmalarındaki sonuç, gaye nedir? Benim söyledim doğru olsun. olsun. Allah'ın dinine zarar veriyorlar.